Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin. ala Muhammedin ve ala ve suresinde özellikle 60. ayet-i kerimeden itibaren Zalika diye birkaç ayetin arka arkaya zalika diye başladığını görüyoruz. Zalika Arapça'da uzak için işaret ismidir. Bu işaret isminden sonra ise birkaçında bi enne diye geliyor hemen sonra. Bu da çünkü demektir. Bunun anlamı şudur, bu ayet-i kerimelerin öncesinde anlatılan husus sonraki ayet-i kerime ile alakalı sebep-sonuç ilişkisi gibi bir ilişkiye sahiptir. Yani ayetlerin anlamlarının birbirlerine bağlı olduğuna işaret edilmektedir. 61. ayet-i kerime ki geçen dersimizin son ayet-i kerimesiydi bi بِأَنَّ اللّٰهَ يُولِجُوا الْلَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُوا الْنَّهَارَ fil الْلَيْلِ diye buyurulmaktadır. Çünkü diyor, bunun böyle olmasının sebebi şudur. Çünkü Allah geceyi gündüze bitiştirir. Gündüzü de geceye bitiştirir. Ve çünkü Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Yine bir bugün dersimizin ilk ayeti kerimesi aynı şekilde ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَا diye başlıyor. İşte sözü edilen o hususun sebebi şudur manasına. Çünkü بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ hakku <الْحَقُّ> وَاَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Ve ondan başka kendisine ibadet ettikleri varlıklar ise batının kendisidir. Bizatihi batıldırlar. Allah'ın hakk olması, hakkın kendisi olması şu demektir, o hak olan biricik ilahtır. Yalnız o üluhiyeti hak eder, dolayısıyla yalnız ona ibadet edilmelidir. Yalnız ona itaat olunmalıdır, yalnız onun emir ve yasaklarına riayet edilmelidir. Onun emir ve yasaklarına aykırı herhangi bir emir veya yasak kabul edilmemeli. Onun itaatiyle bağdaşmayan herhangi bir kimsenin vereceği herhangi bir emre itaat etmemelidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle ifadelendirmiştir. لَا تَاَتَ لِمَخْلُوقٍ bi masiyetil halik Yaratıcıya isyan etmeyi gerektiren hususlarda hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Yani bir kimse Müslüman olarak Allah'ın emrinin ne olduğunu bilmekle birlikte Allah'ın emrine aykırı olduğunu bile bile herhangi bir emre zorunluluk hali dışında itaat edemez. Hela isteyerek hiç edemez. Farza Allah sana içki içme demiştir. Zina etme demiştir. Allah'ın emirlerini yerine getir. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, faiz alma ve buna benzer. Emirler vermiştir. Kişi bunları biliyor. Buna karşılık faraza nefsi. Maazallah ona zina et diyor. Haram olduğunu biliyor. İtaat etmezse Allah rızası için nefsinin emrini dinlemezse itaatin sevabını alır. İtaat ederse ve kalbinden o itaati hoş görmüyorsa o büyük günahın sevab vebalini alır. Tevbe etmesi icap eder. Haram olduğunu bile bile İsteyerek, severek haramı yapıyorsa, imanın varlığından bahsedilmez. Çünkü iman, hak olanı sevmeyi gerektirir, batıl olandan da tiksinmeyi gerektirir. Allah için hakkı sevmeyen, Allah için de batıldan nefret etmeyen bir kimse, mümin olamaz. Çünkü müminin bir manada ahlakı, Allah'ın sevdiklerini sevmek, sevmeyip nefret ettiklerinden de nefret etmek ile ortaya çıkar. İşte Allah hakkın kendisi olduğu gibi, bi ennallaha huvel hak, hakkın kendisi olduğu gibi, onun bütün şeriatı ve hükümleri, takdirleri yaratması da hakkın kendisidir. Allah haşa batıl yaratmaz. Boş yere de batıl olsun diye de hiçbir şey yaratmamıştır. Rabbena ma halekte hâze batila. Rabbim sen şuncağız hiçbir şeyi Boş yere yaratmış değilsin. O salih kullar, iyi kullar, Allah'a anan kullar bu kadarını söylemekle de kalmıyorlar. Ya ne diyorlar arkasından? Sübhaneke. Seni boş iş yapmaktan, anlamsız, gayesiz, maksatsız, hikmetsiz bir şeyi var etmekten ve benzeri her türlü eksiklik ve kusurdan yüceltiriz. Tenzih ederiz demektir. Sübhaneke. Fekhine azâben nâr. <gülüyor> Biz iman ettik işte. Böyle iman ediyoruz. O halde sen de lütfunla bizi ateş azabından koru. İman etmeden... Ateş azabından kurtulmak duasını yapmanın hiçbir kıymeti yoktur. Hatta imansızların böyle bir dua etme yüzleri yoktur. Olamaz. Yapmazlar da zaten. Faraza yapılmak istense evvela imanı duamızın vesilesi yapmalız, yapmamız lazım. İmanın duamıza bir vesile, bir mukaddime duamızı sonrasında yapabileceğimiz bir sebep ve bir gerekçe olması icap ediyor. Yoksa küfürden imana girmeden Allah'ım beni mağfiret et, günahlarım başla denilmez, denilemez, denilse dahi kıymeti olmaz. Hiçbir değer yoktur. Çünkü mağfiret dilemenin şartı da imandır. İman etmediğin kimden mağfiret dileyeceksin? Allah'ın bütün hükümlerinin Hak olduğunu bilmeden Yaptığının batıl olduğunu nasıl anlayacaksın? Yaptığının batıl olduğuna karar vermeden Yanlış olduğuna karar vermeden O hatadan o yanlıştan tövbe edilmesi gerektiğini bilmeden Nasıl tövbe edeceksin? Tövbe edilmez ki Tövbenin bir diğer şartı yapılan işin batıl olduğuna inanmak ve böyle bilmektir. Çünkü bir şeyi hak olduğunu zannettiğin sürece ondan tövbe etmek insanın hatırına gelmez. Öyle bir şey olmaz. Buna karşılık وَاَنَّمَا يَدْعُونَ <الْبَاطُل> Ve bir diğer sebep onların onların kendisinden başka dua ve ibadet ettikleri varlıklar batılın ta kendisidir. Birisi dese ki: "Kardeşim ben hiçbir şeye dua etmiyorum. İbadet de etmiyorum." Veya birisi bize dese ki: "Peki hiçbir şeye dua etmeyen ve hiçbir şey ibadet etmeyenler hakkında ne diyeceksiniz o zaman?" Çünkü batıla dua edenlerin yaptığı iş batıldır. Ya hiç dua etmiyorsa o daha da batıldır. Batıla ibadet edenin ibadeti ve duası batıl olduğuna göre hiçbir varlığa dua etmeyenin duası daha da batıldır. Onun için öyle bir soru, pek mantıklı bir soru. Değildir. Böyle bir soru anlamsız bir sorudur. Çünkü insanlar kabul etseler de etmeseler de. Ya hak mağbuda ibadet edecekler ya da batıl bir mağbuda ibadet edecekler veya mağbutlara. Ben hiçbir ilaha ibadet etmiyorum diyen eğer doğru söylüyorsa kendi nefsine ibadet ediyoruz demektir. Eferâeyte men itteheze ilâhehu heveh efe ente tekûnu aleyhi Sen kendi hevasını yani arzularını isteklerini hiçbir kontrole tabi tutmadan emirlerine uymak suretiyle onları ilah edinen Kimseyi gördün mü? O nefsini ilah edinen kimseyi gördün mü? Onu sen mi koruyacaksın bizim azabımızdan? Benden başka hiçbir ilah tanımamakla birlikte, beni de tanımamakla birlikte kendi nefsine ibadet eden kimseyi benim azabımdan bana karşı sen mi koruyacaksın? ''Sen dahi olsan öyle bir kimseyi koruyamazsın, kimsenin onu korumasına müsaade etmem.'' diyor Cenab-ı Allah. ''Kimse onu benim elimden kurtaramaz, alamazsın.'' ''Dolayısıyla Allah'a ait olan bir takım hak ve selahiyetler vardır.'' İbadet ve şeriat koymak Allah'a ait hakların en başında gelir. İbadet Allah'a kulluğumuzu ortaya koymaktır. Şeriat ise bu kulluğun nasıl olacağını anlatan yasalardır. Dolayısıyla Hiçbir yaratılmış ne Allah'tan başka bir ilah edinebilir, mağbud edinebilir, ne de Allah'a Allah'ın koymadığı bir surette ibadet etmeye kalkışabilir veya buna çağırabilir. Allah bize şu şekilde namaz kılacaksınız demişse o şekilde kılacağız. Zekat şunlara verilir demişse onlara verilecektir. Faiz alınmaz demişse faiz alınmayacaktır. Şu haramsa haram olarak bilinecektir. Ve ona uyulacaktır. Allah'ın dışında herhangi bir kimsenin biz yaratılmışlar için ibadet helal ve haram Koyup belirleme yetkisinin hiç kimsede olmadığına olamayacağına. Aksi bütün iddiaların batıl olduğuna inanmak imanın Allahü Teala'yı tevhid etmenin vazgeçilmez bir ifadesidir bir şeklidir. Çünkü Allah'ın dışındaki bütün mamutlar nedir? Batıldır. Batıl. Yani özü itibarıyla geçersizdir. Hiçbir geçerliliği yoktur. Devam ediyor ayet-i kerime gerekçeleri sıralamaya. Ve en Allahu huvel aliyul Çünkü en yüce ve en büyük bizzat Allah'tır. Ve çünkü en yüce ve en büyük bizatihi Allah'tır. Onun dışındaki bütün mabutlar, bütün varlıklar nedir? Allah'ın kuludur. İn kullu men fi's semawati vel ardi illa ati'r rahmani abda. Hiç şüphesiz Göklerde ve yerde bulunan herkes Hiçbir istisna yok Buna meleklerin en büyüğü Gayb aleminin en büyüğü En değerlisi Allah'ın ezrinde en kıymetlisi Cebrail aleyhisselam da dahildir Beşer türünün en büyüğü En değerlisi en kıymetlisi Muhammed aleyhisselatü vesselam da dahildir Gerisini ayrıca söz söylemeye gerek Kalmıyor İn kul men fi s ve ardi illa ate r abda Herkes Allah'ın kulu olacak. Kul kul olmak yüce olmaya, büyük olmaya aykırıdır. Onun için Cenab-ı Allah ve ennallaha huvel aliyul kebir diyor. Ve şüphesiz Allah El-Ali'dir, en yücedir, el-Kebîrdir, en büyüktür. En büyüktür. Bütün mahlukat onun önünde zelildir. Bütün yaratılmışlar onun ancak kuludur. Ve onların şerefleri ve üstünlükleri de ona kulluk etmelerine bağlıdır. Kullukları oranında şereflidirler. Demek ki en şerefli varlık insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kulların en kul olanıdır Cenab-ı Allah'a. Kullar arasında Cenab-ı Allah'a gerçek manada layık ve çile veya kullar arasında layık ve çile diyemeyiz. Çünkü bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sübhaneke mâ abednâke hakkâ ibadetike buyurmuştur. Münezzehsin sen Rabbimiz! Ey Rabbimiz! Biz seni hakkıyla, sana hakkıyla ibadet edemedik. Dolayısıyla hakkıyla ibadetten peygamber bile bahsetmiyor. Ne kadar kulsak Allah nezdinde o kadar itibarlıyız. O kadar değerliyiz. Kulluğumuz ne kadar ileriyse Allah'ın rububiyetini, azametini idrak etmişimiz o kadar büyük demektir. Çünkü Allah'ın azametini idrak ettikçe O'na olan kulluğumuzu ileriye taşırız. İleriye götürürüz. Onun için Cenab-ı Allah'ı mahlukatını tanıyarak O'nun kitab-ı kerimindeki ve kainat kitabındaki ayetleri okuyup anlayarak azametini, büyüklüğünü ...anlayalım, idrak etmeye çalışalım. Ayet-i Kerime'nin devamında... ...bir sonraki Ayet-i Kerime'de yani... ...Cenab-ı Allah... ...hayat ve ölüm... ...mucizelerine... ...işaret ediyor. Hayat ve ölüm... ...biz insanların... ...en çok iç içe olduğumuz fakat mahiyetlerini o oranda bilmediğimiz iki muazzam ve tartışılamaz gerçeklerdir. Hayat nedir? Kim tarif edebilir? Kim edebilmiştir? Ölüm nedir? Kim tarif edebilmiştir? Hayatı insan bedeninde ruhun olması demek diye anlıyorsak ölümü de İnsan ruhunun bedenden ayrılması diye anlayabiliriz. Veya ölüm hayatın, hayat ölümün zıttıdır diye tarif. Bu tarif değil ki. Bu görünen bir şey zaten. İnsanoğlu ne hayatın mahiyetini nasıl olduğunu, cansız bir varlığın nasıl canlandığını ne bilebilir ve izah edebilir, ne de bunu idrak edebilir. İşte bu ayet-i kerime bu hakikati dile getiriyor. Yani göreceğimiz 63. ayet-i kerime. Bakın ne diyor? Estaizu billah. Elem tera. Görmedin mi? Yani dikkatini çekmedi mi? Hiç buna dikkat etmedin mi? Neye? Ennellâhe enzele mine semâ'i Allah gökten, yani yukarıdan bir su indiriyor. Bir su indirdi. Fe tusbihul ardu mukhabra. Ansızın yer yeşerir verir. Yeşerir verir. Ya dün bu toprağın üzerinde yeşillik namına bir şey yoktu. Şimdi tek tük de olsa bir yeşillik, yarın onun on misli, öbür gün yüz misli diye her taraf bir bakıyorsun yeşillikle kapanıvermiş. Buğdayı tarlaya atıyorsun. Bir bakıyorsun buğday tarlada yerin altında çimlenmiş. Efendim, bir ot yeri yarmış. Yer çekiminin aksine göğe doğru yükselmiş, başak olmuş. Yerine göre 60-70 santim yüksekliğe, bazı yerlerde bir buçuk iki metreye kadar yükseli vermiş. O yerin altına saçtığın buğday da ne oluyor da canlanıyor? Ve yeri yararak, başak olarak çıkıveriyor. Sonbaharda ağaçların yapraklarını patır patır dökmüş olan, kış mevsiminde, evvelime söyleyeyim, yaprak namına hiçbir şey üzerinde kalmamış olan ağaç, baharın gelmesiyle birlikte yavaş yavaş yapraklar veriyor çiçek açacaksa tomurcuklanıyor, bilmem ne ediyor zamanı gelince bir de meyve veriyor. İşte hayat bulur, yer yem yeşil olu veriyor diyor. Cenab-ı Allah. Kısa bir zaman zarfında İnsan oğlu bir de ahireti inkar ediyor. Ya her yıl, her yıl biz tabiatın ölümünü ve dirilişini seyrediyoruz. Görüyoruz. Üstelik dünyanın kuzeyinde tabiat ölüyse, ifade edeyse bitkiler ölüyse, güneyinde canlıdır. Güneyinde ölüyse, kuzeyinde canlıdır. Tıpkı dünyanın doğusu aydınlıkken batısının karanlık, batısının aydınlanınca doğusunun kararması gibi. Cenab-ı Allah bu şekilde geceyi, gündüzü, yazı, kışı birbirlerinin ardılı olarak yaratıyor. Yani ölümün ve hayatın yaşanmadığı bir an ne tabiatta var ne de biz insanların vücudunda. Biz yalnız anne rahmine, Ruhumuzun bize üflenmesiyle birlikte canlanmıyoruz. Yalnız o zaman canlı değiliz. Ölene kadar canlıyız. Ölene kadar da hayatımızda, değişik oranlarda ve değişik zamanlarda ölüm ve diriliş tekrarlanıp duruyor. Tekrarlanıp duruyor. Bir bakıyorsunuz, ağzınıza aldığınız, çiğnediğiniz, eğitti, öğüttüğünüz, midenize indirdiğiniz, midenizden bağırsaklara geçen, oradan da vücudunuzun dışına atılan yiyecekler, besinler, sular vesaire, vücudunuzda kan ve can olmuştur. Nasıl oluyor? Kim yapıyor? Bu mekanizmayı bu ilahi döngüyü bu hiçbir beşer gücünün hepsi de bir araya gelse dahi zerresini dahi yapamayacakları kuramayacakları bu ilahi mucize silsilesinin sürecinin kurucusu kim? İşte Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde rububiyetini Ulûhiyetinin bir gereği, uluhiyetini mevzubahis ederken de hububiyetini arka arkaya dile getirerek Rablığın ve ilahlığın ayrılmaz, Allah'ın birbirinden ayrılmaz hakkı ve vasfı olduğunu gösteriyor. Yani nasıl ki kainatta Allah ile birlikte bir yaratıcı yoksa, onunla birlikte mağbut da yoktur. Biricik yaratıcı odur, biricik babud odur. Biricik Rab odur, biricik mutlak ilah odur. İşte burada Cenab-ı Allah rububiyetini, uluhiyetinin, bir önceki ayet-i kerimede zikredilen uluhiyetinin bir gerekçesi olarak hatırlatıyor. Çünkü diyor, sen görmedin mi? Allah semadan bir su indiriyor ve yer onunla Yem yeşil olu veriyor. O suyun macerası da ayrı. Su nedir? Yerin buharlaşan suyudur, değil mi? Yağın yağmur, yerin buharlaşan suyudur. Buharlaşan suyun miktarı, yani tuzlu olan miktarı ile tatlı olan miktarı ne kadardır? Buharlaşan yani ırmaklardan, belki tatlı göllerden, buharlaşan dünyadaki bütün tatlı suların toplamı, ben hesap etmedim, bilmiyorum, belki de hesap edilmiş edilmemiş, onun da bilmiyorum. Tahmini söylüyorum. Hint okyanusu 3 okyanusun en küçüğüdür. Mümkün mü? O suyun, Hint okyanusunun yüzeyinden, üzerinden buharlaşacak su kadar olsun. Hiç sanmıyorum. Çünkü göllerin ve tatlı suların acaba toplam alanı Hint okyanusu kadar gelir mi? Gelse bile o kadar buhar verir mi? Zannetmiyorum. Her ne olursa şunu söylemek istiyorum. Buharlaşan suların büyük bir çoğunluğu nedir? Tuzlu sudur. Tuzlu sular buharlaşıyor. Ama Cenab-ı Allah öyle bir Yaratmış ki Su buharlaşınca Tuzu, acılığı bilmem ne Yine denizde kalıyor Öyle bir kimyasal Ve fiziksel özellik vermiş Hilkatlerinde bu mahlukata Tuz buharlaşmaz Veya karışmaz buhara Buharlaşan suya Onun için semadan Tatlı su iner Yağmur Suyu tatlıdır Tuzlu alsaydı, tuz da buharlaşsaydı, suyla beraber ekinlere hayat sebebi değil ölüm sebebi olurdu. Ölüm sebebi olurdu. Ekinler kururdu, berbat olur giderdi. Ekin olmazdı yer yüzünde. Onun için Müslüman olarak bizler Allah'ın mahlukatını iyi okumasını bilmeliyiz. Allah'ın kitabını okumasını öğrendiğimiz gibi kainat kitabını da okumasını bilmemiz, öğrenmemiz gerek. Müslümanlar bu kitabı çoktan beri hakkıyla okumuyor. Zaman zaman bunu özellikle söylüyorum. Okumak zorundayız. Kur'an'ı okumak da tilavettir, ecirdir bizi ilmimizi, fehmimizi, kabiliyetimizi, imanımızı vesairemizi arttırır ve geliştirir. Allah'ın diğer ayetleri olan kainattaki ayetleri, tabiattaki ayetleri okumak da imanımızı artırır. Az önce okuduk ya. Rabbena ma halakte haza batila. Arkasına Subhaneke feqina azabennar. Rabbim sen bunların hiçbirisini boşuna yaratmadın. Kainatı okumadan bu büyük gerçeğe ulaşmak mümkün mü? Bakın imana iletti Biz doğru okumasak çoluk çocuğumuza kainatın batıl okunması öğretilir. Veya biz de doğruyu öğretemez oluruz. Sıkıntı da burada başlar. Oysa Cenab-ı Allah kainattaki ayetleri de ayetlerimiz diye kendisine izafe ediyor. Kur'an'daki ayetleri de ayetlerimiz diye kendisine izafe ediyor. İkisine de ayetlerimiz diyor. Her ikisi de Allah'ın varlığının birer mucizesi olduğu gibi kainattaki ayetler de Kitaptaki ayetler de aynı zamanda onun bir şeriatinin de alametleri, belirtileri, işaretleridir. Kur'an-ı Kerim bizlere beşer olarak şeriat takdim ederken, kainattaki yasalar da kainatın şeriatidir. Ve bu iki şeriat aynı şeriat koyucunun şeriatidir. Cenab-ı Allah'ın koyduğu şeriatlardır. Allah'ın kitabındaki şeriatı öğrenip de kainatındaki şeriatinden habersiz olan bir kimse Allah'ın kitabındaki şeriatı da adam gibi anlayamaz. Kainattaki şeriatı fark edip de Allah'ın kitabının şeriat kitabındaki şeriatın rehberliğinde onu okumayan bir kimse o kainatı doğru okuyamaz. Kainat onun için sapma sebebi bile olabilir. Onun için kainat kitabını da allah Teala'nın Muhammed'e indirdiği Kur'an kitabının, ilahi kitabın rehberliğinde okuduğumuz zaman, her iki kitabı da doğru okuduğumuz zaman ümmet olarak o zaman yükseliriz, ilerleyebiliriz. <gülüyor> Su semadan iniyor ve yer yeşeri veriyor. İnne latifun habir Allah allah Teala'nın bu kadar esma-i hüsnası arasında bu iki isim kadar bu ayet-i kerimenin sonuna yakışan başka isim bulamazsınız. Latif Ilmi ve kudreti bütün inceliklere vakıf ve bütün incelikleri yapabilecek durumda olması demek. Habir de her şeyden haberdar olması demek. Allah latif olmasaydı tuzlu ve acı suyu buharlaştırıp tatlı su olarak yere indirmez. <gülüyor> Allah latif olmasaydı Yere inen o suyu yer emip zamanı gelince ağaçlara, bitkilere beslemek için peyderpey yavaş yavaş vermezdi. Su aşağı doğru akıyor ama ağaçta yukarı tırmanıyor. Bunlar Allahü Teala'nın lütufkarlığıdır. Her şeyden haberdar olmasının bir neticesidir. Yani bilmiyorum, mesela bir damla suyun o ağacın kılcal damarlarından bilmem kaç metre yüksekteki o incecik dal uçlarına, sorguç mu diyorlar dal uçlarına, evet, sorguçlara ulaşıncaya kadar nasıl bir mekanizma var ve nasıl bir mekanizma olmalı? Mesela halen de zannederim öyledir. Şehir şebekesine şehire su vermek için ne yapılır? Su önce yerdeki büyük bir depodan bir mekanizmayla şehirdeki veya dağıtımın yapılacağı bölgedeki en yüksekten daha yüksek yere kadar bir depoya çıkartılır. Su deposuna oradan su aşağı doğru tahliye edilir. Böylelikle suyun kendi basıncıyla Su ne olur? Kendi yüksekliğine kadar kendi kendisini yükseltiyor. Böyle gidiyor. Bu bir ilahi yasadır. Fakat bizim o suyu o kuleye kadar çıkarmamız için ne bileyim bir metre küp su için ne kadarlık bir enerji harcanıyor? Aynı şeyin ağacın kılcal damarlarından bakın ne fazlasız ne ekşiksiz? Allahu Ekber. O ağacın ihtiyacı kadar, ihtiyaç duyduğu zaman, ağacın bünyesine göre, yan yana duran iki ağacın su ihtiyacı farklıdır. Diğer bitkilerin su ihtiyacı farklıdır. Ve sularını alma, köklerinden efendim, yapraklarına kadar çıkarma, Tekniği, özellikleri, nitelikleri farklıdır. Bu ancak latif ve habir olanın sanatıdır. Latif ve habir. İlmi, kudreti her türlü inceliği bilen ve yapan ve her şeyden haberdar olan. Yani hangi ağaç, hangi bitki, ne zaman, nasıl bir suya muhtaç? Onun bilgisidir. Ondan sonra kalkar inançsızlar. Ya bu iş yağmur duasıyla olmaz. Allah ıslah etsin yetmiyorsanız belasını dersin Sizin aklınız ermez ki bu işlere. Siz ne biliyorsunuz ki zavallılar? İlmi yutsanız ne olur? Hiçbir şey ifade etmez ilimden gerekli ibret derslerini almayan bir kimse için o ilim bir yüktür. İnnellezine hummilut teurate sümme lem yahmiluha kemesalil himar yahmilu asfara. Kendilerine Tevrat yükletildiği halde arkasından bunu yüklenmeyenler yani o tevratın kendilerine gösterdiği sorumluluğu sorumluluğu taşımayanlar sırtında kocaman kocaman kitaplar taşıyan eşeklere benzer Allah E zaman olsan eflatuni zaman eskilerin dedikleri gibi Eflatun zaman olsan ne yazar? Eğer ilmin doğru ilimse ve seni doğru yere yöneltmiyorsa, Allah'a kulluğa götürmüyorsa, o ilim senin için bir yüktür. Senelerce önce kalp mütehasısı bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Bana dedi ki, kalbi tanıyıp da iman etmemek mümkün değil. E dedim niye hocaların mümin değil o zaman? Vallahi inat ediyorlar dedi. İnattan başka bir sebebi yok. E gerçekten öyle. Şu kadarcık yumruk kadar bir şey, değil mi? kirli kan gelecek, temiz kan çıkacak, vücudun her tarafına gidecek. Pat pat pat pat diye suyu emecek, kanı emecek, çıkartacak. Yukarı aşağı küçük dolaşım, büyük dolaşım vücudun her tarafına gidecek. E bu basit bir şey mi bu? Karnına düştüğü andan itibaren o kalp çalışıyor. Tamam mı? Rabbim bir teder vermezse yüz yaşına kadar aynı kalp idare ediyor. Allahu Ekber. Toplasan toplasan 600-700 gramlık bir et parçası. Ha. Bu kadar. Ya. İşte bu latif ve habir olanın sanatıdır ve o'l latiful habir inellahu latiful diye yeri geldikçe bu isimler beraber tekrarlanıyor. Bu ayet kelime de de böyle. Lehu ma ve ma fi'l Göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsi yalnız onundur. Onun mülküdür. O'nun mülküdür. Bunları O yaratmıştır. O onların sahibidir. O onların malikidir. Onları yaratan da O. Onların yasalarını koyan da O. Onlara malik olan, sahip olan da O. Yani siz bir şeye sahip değilsiniz ki sahipliğiniz geçicidir ve benim iznime bağlıdır. Benim şeriatime uygun bir şekilde elde edilmesi şartıyla bir süreliğine sizin kullanımınız altındadır. Yoksa sizin hiçbir şeyiniz yok. Çünkü ne varsa biz dahil olmak üzere. Her şey, göklerde ve yerdeki her şey sadece O'nundur. Dolayısıyla göklerin ve yerin bir tek egemeni, hakimi vardır. O da O'dur. O da O'dur. Madem her şey O'nundur, her şeyin hakimi de O'dur. Ey mahkumlar! Yani ben, siz ve bizim gibi herkes Allah'ın hakimiyetine kimse baş kaldıramaz. Baş kaldırdığı vakit kendisini imha eder. Kendi aleyhine bir iş yapmış olur. İnsana yakışan ve insanı kurtaracak olan şey, evvela hakikati öğrenmek, ondan sonra hakikat'e boyun eğmektir. Büyük hakikatlerden birisi de kainatın, biz dahil olmak üzere, mutlak sahibinin ve malikinin egemeninin Cenabı Allah olduğudur. Ve bütün kâirat içerisinde ve başta biz olmak üzere herkesin Allah'ın kulu olduğudur. Onun egemenliğine boyun eğmek durumunda olduğudur. İn el hukmu illa lillah. Emrı en la ta'budu illa iyya. Hüküm Hakimiyet, egemenlik ancak ve ancak Allah'ındır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu ayet-i kerimenin karşıtı olarak üretilmiş bir batı küfrüdür. Demokrasinin halkı ilahlaştıran küfür ifadesidir. Biz Müslüman olarak buna inanamayız, bunu benimsiyemeyiz, bunu kabullenemeyiz. Hüküm ancak Allah'ındır. Arkasından emra: Elle tebodu illa iyya, kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Madem egemenlik yalnız onundur, o halde. Egemenlik altındakilerin hepsi yalnız ona ibadet etmelidir. Zalike dînul kayyim İşte dosdoğru hayat düzeni de budur. Dosdoğru din, dosdoğru hayat nizamı, dosdoğru hayat düzeni işte budur. Başkası değildir. Allah'ın dini Allah bize yettiği gibi Allah'ın dini de bize yeter batının ve diğer batılların bütün batıl rejimleri başlarında paralansın. istemiyoruz onların olsun. Rabbimizin dini bize yeter. bundan devam ederiz inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sa'idu billah. Ayet-i Kerime'nin yarısı üzerinde durmuştuk 64. ayetin. Geri kalan yarısını okuyalım. Ve inna la ganiy, ve inna allahe lehvel ganiyül hamid. Allahu Ekber. Ve şüphesiz Allah gani olanın her türlü hamde layık olanın ta kendisidir. Yani bu kainatın var edilmesi için varlığını... Bu kadar mükemmel sistem içerisinde, nizam içerisinde devam ettirmesi için Cenab-ı Allah'ın kendi zatı dışında hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Gani bu demektir. Hiç kimseye muhtaç olmayandır o. Yardımcıya ihtiyacı yok, destekçiye ihtiyacı yok, malzemenin kendisinin bulunmasına ihtiyacı yok, ham maddeye ihtiyacı yok. Hamla D'yi meydana getirmek için alete, araca, gerece ihtiyacı yok. Hamla D'yi şekillendirmek için gerek yok. Kainata bu düzeni vermek için hesaba, kitaba ihtiyacı yok. Süleyman abimiz bir inşaat yapacak. Onun hesabını kılı kırk yarancısı da yapacak. Yok statiğini hesap edecek, yok odasının alanını hesap edecek. Yok şu sunu, yok bu sunu. Kaç ton kum gidecek, kaç ton çimento veya beton gidecek, boya ne kadar gerekecek? Melçik işin içinden, Melçik Hesap edilmiş ama birimlere hesap edilmiş. Onlar yine bir hesap yapıyor yani. Yapılmış olan hesabın üzerine bir şeyler daha kotuyor. Bir de özel olarak o bina için bir hesap çıkartılıyor. Olması olmaz. Cenab-ı Allah'ın öyle bir şeye ihtiyacı yok. Ne malzemeye ihtiyacı var, ne hesaba, kitabı ihtiyacı var, ne önceden planlamaya, düşünmeye, tasarlamaya ihtiyacı var. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا şey شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُكُونَ فَيَكُونَ Allahu Ekber Onun emri şundan ibarettir. Bir şeyi var etmek istedi mi ona ol der, o da derhal verir. İşte kudret budur. İşte bu kudrete sahip olana ilah derim ben. Bu kudrete sahip değilse, o da benim gibi bir varlıktır. En iyi ihtimalle o da. Kaldı ki cansız mahlukatı, hayvanatı ilah kabul eden, Rab kabul eden geçmişte varlıklar vardır. yaratıl balaletler vardır. Bir daha hurafeler vardır. Vardır da vardır. el Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayandır. El-Hamid Her türlü övgüyü hak eden her türlü övgüye layık olandır. Onun için bunca mahlukatı gördükten sonra, bu mükemmelliği, bu güzelliği gördükten sonra ne denilir? فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Allah'ın şanı ne mübarektir. O, yaratıcıların en güzelidir. En güzel yaratandır. Tabi Türkçe'de bu yanlış anlaşılıyor. Demek ki daha az iyi, daha az güzel yaratan da olabilir. Bana o değildir. Arapça'da ki bunlara sıfatların üstünlük dereceleri denilir. Türkçe'de de vardır. En büyük, en daha büyük gibi. Arapça'da ismi tafdil diyoruz biz bunlara ism-ı tafdilin en üst mertebesi en üst mertebesi tafdilun bile mufaddal diye bilinir. Tafdil bile mufaddal. Yani yani mufaddal عليه demek istiyor burada. Yani öyle bir üstünlük ki daha az üstünün olmadığı bir üstünlük. Yani biricik üstünlük. En yüksek ve biricik. Bunun daha alt mertebesi yok. Hani bazen birisinin birinci ile ikinci arasındaki mesafeyi anlatmak için şöyle bir ifade kullanılır mesela. Ona en yakın olan kişi ancak onuncu olabilir. Yani birden dokuza kadar giren kimse yok. İkinci yok, üçüncü yok falan filan, ona en yakın onuncudur. Burada hiç kimse yok. Bu alanda, bu kulvarda başka hiçbir kimse yok demektir. Yaptıkları dolayısıyla her türlü hamdi hak eden, her türlü övgüyü hak eden sadece Cenab-ı Allah'tır. şu 65. ayet-i kerimeye bakın. tara yine görmedin mi az önceki ayet-i kerime gibi, yani 63. ayet-i kerime gibi. Elemtera ennellâha sekhara lekum ma fil art. Göklerde, yerde bulunan affedersiniz, yerde bulunan her bir şeyi Allah'ın size müsahhar kıldığını yani sizin emrinize, faydanıza, işinize yarayacak vaziyette yaratmış ve var etmiş olduğunu görmediniz mi? Görmedin mi? Buna niye dikkat etmezsiniz demektir yani. Bunun üzerine niye düşünmüyorsunuz? Bunun üzerinde niye kafa patlatmıyorsunuz? Bunlar nelerdir? Allahü Teala göklerde ve yerde bizlere neyi müsahhar kılmıştır? En uç şeyler üzerinde bile gerekirse düşüneceksin. Mesela kelebeğin bana olması olmasının izahı nedir? Kelebek bana nasıl müshakhar kılmıştır? Kim bilir belki bunun yüz binlerce, binlerce, on binlerce faydası, müshakhar olma şekli var ve biz bunları henüz bilmiyoruz. Hiçbir özelliği yoksa kelebeğin? O kanatlarındaki farklı desenlere bakarak her bir kelebeğin Cenab-ı Allah'ın kudretinin ne kadar mükemmel ifade edese yaratmasının ne kadar eşsiz güzellikte olduğunu idrak ederim. Kelebeğin ömrü ne kadar, değil mi? Ya birkaç günlük ömür için? Cenab-ı Allah o kanatlara o kadar güzellik veriyor. Cenab-ı Allah göz zevkimize hitap etsin diye mi yaptı bunu? Elbette hikmetleri arasında mutlaka bu da vardır. Bu bile bizim Cenab-ı Allah'ın bize ne kadar ne kadar ifade arındaysa önem verdiğini gösteriyor. Bizi ne kadar değerli kılmış olduğunu gösteriyor. Göz zevkimiz için bile Tarlada, bağda, bahçede bu güzelim hayvanları yaratıyor. Kanatlarını her bir kelebek türünün ayrı bir cinsi, her bir cinsin ayrı bir deseni var. Subhanallah. Bu sonsuz bir kudret, sonsuz bir göç, sonsuz bir halikiyat. Renkler öyle kötü bağlardaki baskılar gibi birbirine de girmiyor üstelik. Biri üstüne binmiyor. Allah. E? Bizim için müsahar kıldı. Buradan tutun efendim yeryüzündeki madenlere, sulara, diğer zenginlik kaynaklarına varıncaya kadar. Yeryüzünün bitki bitirme özelliğine, yetiştirme özelliğine, suyu tutma özelliğine gerektiği zaman da suyu geri verme özelliğine varıncaya kadar. Ya Yerin altında hesabı yapılması çok zor veya yapılamamış kadar bir yer altı suları var bazenlerle, dopdolu. Varlıkları biliniyor birçoğunun. Gerektiği zaman bunlar ırmakları besler, gölleri besler, vesaire vesaire <gülüyor> ve kulli şeyin kadir ve bütün bunlar bizim emrimize verilmiştir Şimdi ben bu bardağın özelliklerini bilip tanımasam bardak benim faydam için meydana getirilmiş olsa dahi ben bu bardaktan yararlanamam o halde Cenab-ı Allah'ın emrimize verdiği göklerde ve yerde bize müsahhar kıldığı her bir şeyden yararlanabilmenin birinci şartı onu tanımaktan geçer. Onu tanımaktır. Tanımasak yararlanamayız. Eğer biz hangi metalin ağır, hangi metalin hafif olduğunu, hangi metalin Havada uçarken efendime söyleyeyim, rüzgara karşı dayanabileceğin, durabileceğin vesaire bilmesek, yükselen bir uçakta basıç değişikliğinin bilmem neyin hesabının inceliklerini vesairelerini bilmesek uçak yapamayız ki. Dolayısıyla uçağın kendisinden ve uçağın meydana gelişinde kullanılan teknolojiden, madenlerden, metallerden vesairelerden. Bilmediğimiz takdirde bunlardan istifade edemeyiz, işleyemeyiz, bilmem ne edemeyiz vesaire vesaire. Onun için kainattan yararlanmak, Allahü Teala bize onları bize yararlanabilecek bir halde vermiş, yaratmış. Ondan sonrasını bizim bunları tanıyarak bunlardan yararlanmamız lazım. Balık bizim emrimize verilmiş bir, bizim için yaratılmış bir hayvandır değil mi? Fakat biz hangi balığın ne zaman, nerede, hangi şartlarda tutulacağını bilmesek, bizim emrimize yaratılmış, bizim faydamıza yaratılmış olan bu hayvandan yararlanamayız ki. Onu yiyemeyiz ki. Avlanmasını bileceğiz, şunu bileceğiz, bunu bileceğiz. Aynı şey diğer mahlukat için de böyledir. Atı terbiye etmesini bilmezseniz, attan istifade edemezsiniz. Mümkün değil. Kainatta böyledir. Bütün varlık alemi böyledir. Yani Allahü Teala'nın bu kainatı bizim emrimize vermiş olması, zorunlu olarak onu tanımamızı gerektiriyor. Çünkü bu kainatı tanımadan kainattan yararlanmamız mümkün değildir. Veya şöyle dedi biliriz. Kainattan yararlanma imkanımız, kainatı tanımamızla doğru orantılıdır. Ne kadar tanıyorsak o kadar yararlanabiliriz. Dolayısıyla cehalet bu kainattan yararlanmaya manidir. Onun için ilim, ilim, ilim. Başka çaremiz yok. Bizi bu hale düşüren cehalettir. Bu halden kurtaracak olan ilimdir. Başkası değildir. ve vesahara lekum ma fil ard ve ve fulka. Bir de gemileri sakhar kıldı, emrinize verdi. Ne özelliği var gemilerin? Tecri fil bahri bi emrih. Gemiler onun emriyle suda akıp gider. Bir de gemi suda, pardon denizde onun emriyle akıp giden gemileri de sizin emrinize yaratmıştır. En büyük ve en mükemmel tersaneleri Müslümanlar kurdular önce. Alanya isminin Arapça adı ilk olarak Darussina'a'dır. Darussina'dan Alanya'ya inkılap etmiştir zamanla. Darussina'a neyin adıdır? Tersanenin adıdır. Arapçada Darussina'a Emeviler zamanından itibaren bu tabir gemilerin yapıldığı tersanelere verilen isimdir. Bir zamanlar büyük bir tersaneydi. İslam dünyasında Selçuklar zamanında da öyle devam etti vesaire. Şimdi e siz denizi bilmezseniz, gemi yapım sanatını ve gemide kullanılan malzemeleri ve teknikleri bilmezseniz emrimize verilen gemiden yararlanamazsınız. Başka. Bir de öyle bir şeyden bahsediyor ki Cenab-ı Allah hiçbir şekilde beşerin müdahalesi gücü, kudreti, takati içerisinde olan bir şey değil. Bayum sikus semaeh antqa al ardi illa bi isni yerin üzerine düşmesin diye de semayı tutar. O'nun izni olması hali müstesna. Yani kıyamet kopacağı zaman Allah semayı salıverecek. Kainat birbirine girmiş olacak. Kıyamet kopacak. Semayı bu haliyle tutan O. Gök cisimleri arasındaki mesafeyi her bir cismin kendisiyle alakalı çekme ve itme gücü, merkez kaç gücüyle alakalıdır. Ve bu müthiş bir hesabı basit bir gibi görünse bile, bütün gök cisimleri içerisinde, arasında böyle bir gücün mevcudiyetini düşündüğünüz zaman, bunları ayarlamanın ne kadar büyük bir kudretin eseri olduğunu anlayabileceğiz. Yoksa faraza gezegenler güneşe her bir gezegen güneşe şimdiki mesafesinden daha yakın olsa birbirlerine her bir gezegen kendisinin önündeki gezegene veya güneşin bizzat kendisine çarpar veya dağılır giderdi. Tabii Uzak olsa yine dağılırlardı bu sefer. Çekim alanı dışına çıkarlardı. Ay bile mevcut yakınlığı, yörünge yakınlığı bize birkaç yüz kilometre mesela, hatırımda öyle kalmış, belki de daha az bir mesafedir, daha yakın olsa günde iki defa yeryüzü, şey, Cemecizir gel git dedikleri olaylar sebebiyle günde iki defa yer yüzü sular altında kalırdı. Hayat olmazdı ki o zaman. Allahü Teala her bir gök cismini ki bunların tek tek sayılarından bahsedilmiyor. Evetim saman yolu gibi galaksilerin sayıları veriliyor. O da verilemiyor. E ...bir galaksinin anlatılması bile... ...koca koca kitaplar gerekiyor. Hele kara delikleri hiç sormayın gitsin. Gel yani çık işin içinden. Akıl bunları kavrayamaz. Bu kadar yüz ati... ...gerçekten Ziya Paşa'nın dediği gibi... ...idraki mali... ...bu küçük akla gerekmez... Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Taşıyamıyoruz. Öyle bir azim kudret karşısındayız. Böyle bir güce ve kudrete sahip olan Allah'a ancak ibadet edilir. Onun önünde zilletle eğilinilir. Çünkü bizim varlığımız da yokluğumuz da onun emrindedir. Gerçekten inneme emruhu iza arad şeyen en yekul lehu kun fe Aynen böyledir. Emri bir şeyi, bir şeyi var etmeyi, yapmayı veya yok etmeyi diledi mi, murad etti mi, ona ol der o da olur. Bir örnek verilir domino örneği bilirsiniz. Bir tanesini şöyle bir hafif ittiniz. Bir pot pot pot pot belli şekillerde dizilmiş olan dominolar birbirlerini düşürürler kendi güçleriyle. Bu kainatın da bozulması için fazla bir şeye gerek yok. Herhangi bir yıldızın, bir gök cisminin yerinden oynaması bütün kainatın düzeninin bozulması için yeterlidir. Fakat bunlar olmuyorsa işte Allahü Teala'nın gökleri yerin üzerine düşmemesi için tutmasından dolayıdır. Celle Celaluhu ve la ilahe. Ama izni, izin verdiği zaman da gök yerin üzerine düşecek ve bu kainatın düzeni allak bullak olacaktır. Yani kıyamet kopacaktır. İnnellaha bin nasi. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Yani kainatı bizim emrimize vermesi ve kainatı bu kanunlar çerçevesinde zapturapt altına alarak bizim bu kainatın yasalarını bilmemiz neticesinde onlardan yararlanma imkanını vermesi onun şefkatli ve merhametli oluşunun bir tezahürü bir göstergesidir. Kainatta gördüğümüz Cenab-ı Allah dileseydi mevcut düzen dışında sağ başı değişen diyelim bir nizamda da yaratabilirdi. Ama o zaman biz bu kainattan yararlanamazdık ki. Şimdi ısın sıcak bir saat sonra sop soğuk. Ne olacaktı? Kainat ne olacaktı? Her şey Allah bullak olurdu. Ama Cenab-ı Allah'ın her şeyi bir nizama bağlaması ve bu nizamın belli zaman dilimleri, ölçekleri veya şartları derçe çerçevesinde ha? bir döngü halinde devam edip gitmesi yani ittiradı, yani kesintisizliği bize olan lütfu ve merhametidir. Yoksa biz bu kainatın yasalarını öğrenmemize imkan olmazdı ve bu kainattan haliyle yararlanamazdık. Bu kainattan yararlanmamız, yararlanmamız, yararlanabilmemiz onun şartlarını bilmemizin neticesidir. Veya şartlarını bilmeden, yasalarını bilmeden ondan yararlanmamıza imkan bulunmaz. Onun için Cenab-ı Allah kainatı belli bir düzene tabi olarak yaratmış olmasıyla bize şefkat ve merhamet etmiş oluyor. Şefkat ve merhamet etmiş oluyor. Bir saat sıcak bir saat soğuk olsa faraza. Hayvanların kimisi sıcak kanlıdır kimisi soğuk kanlıdır. Soğuk kanlı özellikle sürüngerler. Ne yapar? Kış uykusuna dalarlar. Bu gariban hayvan saatte bir hava değişseydi nasıl yaşayabilecekti acaba? Ve buna benzer o kadar muazzam bir hadise ki bunlar, bütün bunlar Allahü Teala'nın bizi ne kadar... İfadenin ise üstün kıldığını, bizi diğer canlılara göre ne kadar ayrıcalıklı kıldığını anlamamız için birer yoldur. Bizi bu kadar üstün kılan, bu kadar nimetlerle donatan yaratıcı ancak sevilir ve ona ancak ibadet edilir. Ona isyan etmekten haya edilir. Emrini yerine getirmemekten utanmak söz konusu olur. ...sıkılmak mevzu bahis olur. Değil mi? Bize en ufak bir iyiliği bulunan bir insana karşı... ...iki büklüm oluruz. Nasıl teşekkür edeceğimizi bilmeyiz. Güzel bir şeydir bu. Olması gereken bir özelliktir. Men lem nas? lem yeşkürillah. İnsanlara teşekkür etmeyen... ...Allah'a teşekkür etmemiş olur. E bir insana, bize ufak bir iyiliği dolayısıyla, ufak dediğim, Allahü Teala'nın bunca emir ve ihsanına lütuf ve ihsanına kıyasla söylüyorum. Yoksa yapılan her bir iyilik, kime yapılırsa yapılsın, iyilik olması itibariyle değerlidir ve kıymetlidir. Bize yapılan en ufak bir iyilik dolayısıyla bazen nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz, minnettar kalıyoruz. Cenab-ı Allah'ın bu kadar lütuf ve ihsanı dolayısıyla nasıl minnettar olmayız? Onun lütuf ve ihsanlarını düşünerek içimiz sürekli olarak O'na karşı minnetle dolsun. Minnetle doldukça da O'na şükredeceğiz, şükretmeliyiz. Hucurat suresinin sonlarında ne diyor Bedeviler için Cenab-ı Allah? S-Sahidübillah. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ lil لِلْإِيمَانِ Bedeviler Müslüman oldular diye sana minnet ediyor. Müslümanlıklarını senin başına kakıyorlar. Ya Muhammed gördün mü? Senin kavmin seninle savaştı. Uzun zaman sonra ancak Müslüman oldu. Bak biz kendimiz geldik Müslüman oldum diyorlardı. Cenab-ı Allah onlara de ki Müslüman oldunuz diye bunu başıma kakmayın. Minnet etmeyin. Aksine sizi imana iletti diye Allah size minnet eder. Minnet Allah'ın ve Resulünündür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tasarrufu dolayısıyla ensar-ı kiram biraz müteessir oluyor. Yani alınan ganimetleri iki ensar dışında hepsini muhacirlere dağıtıyor. Niye? Muacirler ekonomik olarak zor durumdaydılar o zaman. Ekonomik dengeleri düzelsin diye. Ensar biraz kırılıyor, içerliyorlar bu işe. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun haberini alınca kalkıp onlara hutbe veriyor. Diyor ki ey Ensar-ı ben gerçekten kavmin tarafından kovalanmış iken evsiz barksız yurtsuz kalmış iken siz beni barındırdınız arkadaşlarımı da yanınıza alıp barındırdınız İşte güçsüzken siz bana güç oldunuz çaresizken siz bana çare oldunuz şunu yaptınız bunu yaptınız bunların hepsini biz sana yaptık deseniz hepsinde haklısınız her bir şeyi saydıkça Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ensar-ı Kiram ne cevap veriyorlardı biliyor musunuz? Allahu ve Resuluhu aman. Allah'ın ve Resulü'nün üzerimizdeki minneti ve lütfu bizim yaptıklarımızdan çok daha fazladır. Şuur bu. Allah'ın bize lütufları gerçekten fazla. Ama insan oğlu içinde bulunduğu yüzdüğü nimetleri unutur, parmağına batan dikenden şikayet etmeye koyulur. Böyleyiz, böyleyiz. Ya bu kadar nimet var, hepsini unutu veriyoruz. İşte şu diken var ya beni mahvetti diyoruz. Ve bir de şikayetçi tabiatlar var. Hastalıklar var, hastalık tabiatlar. Ahmet nasılsın?" demeye gelmeden uuu şura ağrıyor, bura acıyor, şöyle oldu, böyle oldu. Elimde şu imkan var, doğunu kaybetti." Sorduğuna soracağına pişman oluyorsun. "İşler nasıl?" Uuu çok kötü, çok fena falan." Şükretmesini bileceksin kardeşim. "Lâ in şekerte m kum diyor Cenab-ı Allah. Şükrederseniz, yemin olsun diyor, yemin olsun. Ben de üzerinizdeki nimetimi arttıracağım diyor. Sonra kimi kime şikayet ediyorsun? Diyelim ki söylediklerin hepsi doğrudur. Bana anlatıyorsun, ben sana ne yapabilirim? Fakirsen seni zengin edemem. Hastaysan seni iyileştiremem. Hiçbir şey Allah demeden, evet demeden, dilemeden hiçbir şey olmaz ki. Ne ben ne bir başkası kimseye bir şey yapamaz ki. Tedavi bile, yerinde ve isabetli tedavi bile Allah dilemeden etkisini göstermez ki. O halde minnet ve lütuf Allahü Teala'ya karşıdır. Lütufkar olan O'dur. Minnet üzerimizde minneti olan O'dur. Onun lütuf ve ihsallarına layık olmasını bilmemiz lazım. O bizim için bakın. İnnallaha bin raufur rahim. Allah kainatı bu şekilde bu imkanlarla bu ilahi sünnetlerle yaratmış olmakla insanlara karşı pek şefkatli ve pek merhametli olmuştur. Dolayısıyla kulların da bu şefkat ve merhametin kıymetini bilerek bu kainattan istifade edip Allah'a baş kaldırmak yerine hem bu kainattan istifade edecekler hem de Allah'a şükrederek boyun eğecekler. O zaman Allahü Teala üzerlerindeki lütuf ve ihsanlarını da daha da arttıracaktır. 66. ayet-i kerime: Ve huvellezî ahyâkum, sümme yumîtukum, sümme yuhiyikum size hayat veren sonra sizi öldüren sonra sizi tekrar diriltecek olan odur demek ki biz bir zaman hayat sahibi değildik bize hayat veren o Az önceki dersimizde yani başta dedik ki hayat ve ölüm en idrak olunamayan bizler için iki büyük gerçektir. İdrak edemiyoruz. Hayat veren ne? Bana ne oluyor ki? Değil mi? Yarım saat önce gösterdiğim bütün faaliyetleri, tepkileri vesaireleri bir şey oluyor. Gösteremez oluyorum. Ne nefes alıyorum, ne kan dolaşımım oluyor, ne şu, ne bu. Çevremdekiler de, ya bu iki gün daha kalırsa kokusundan bizi mahvedecek. Bir an önce bunu geldiği yere gönderelim, diyecekler. Öyle mi? Öyle tabii. Haklıdırlar, Haklıdırlar. Vakamız bu. Vakıamız bu. Cenab-ı Allah da böyle buyuruyor. Minha khalaknakum ve fihenu'idukum ve minha nuhricukum te'raten uhra. Sizi oradan yarattık. Sizi tekrar oraya yad edeceğiz ve sizi oradan bir daha tekrar biz çıkartacağız. İşte bu ayet-i kerime öyle. Allah sizi size hayat veren Allah'tır. Bir zamanlar demek ki hayatımız yoktu. Hayat veriyor. Hayat... Verdikten sonra vademiz doluyor. Herkesin vadesi farklı. Vademiz doluyor bizi öldürüyor. Bizi öldüren de o. Hayat verme ve öldürme kudretine sahip olan elbette ki mutlak kadir demektir. Çünkü en üstesinden gelinemeyecek en büyük, mahluk hayat ve ölümdür. Yani hiçbir şekilde insan gücü her şeyi hallettiğini farz etsek, her şeyin üstesinden geldiğini farz etsek, hayat ve ölümü yaratma veya var etme gücüne sahip olamaz. Mümkün değil. Bununla birlikte, اِنَّ insan, thumma يُحِيِكُمْ Sonra bizi diriltecek. Yani Cenab-ı Allah bizim önce diri değilken hayat vermeyi, diriyken öldürmeyi öldükten sonra da tekrar diriltmeye ne olarak gösteriyor? Delil olarak gösteriyor. O halde diyor ki Cenab-ı Allah bununla bize, ölümden sonra dirilişi uzak bir ihtimal görmeyin. İnkar etmeyin. Çünkü siz bir zaman hayat sahibi değildiniz, ben size hayat verdim. Canlı değildiniz. Yaşamıyordunuz. Hayat verdim size. Ben size hayat verdim. Dolayısıyla sizi öldürecek olan da benim. Hayatınızı verdim. Ben geri alacağım. <gülüyor> Elhamdülillah. Eslahallahu beline belin. Sümme yuhyikum. Sonra da size hayat verecek olan odur. Öyle ya, hayat sahibi değilken bizi canlandıran o olduğuna göre, öldüren de o olduğuna göre, ölüp de sonra <gülüyor> tekrar dilitecek olan da odur. Ama insanoğlunun durumu ne? İnnel insana ne kefûr. Şüphesiz insan pek man kördür. Kefur küfür orban geliyor. Küfür. Toprakla veya başka bir kapatıcı şeyle bir şeyin üstünü örtmek ve gizlemek demektir. Küfür odur. Kafir de gerçeğin üstünü örten demektir. Görülmez hale getiren demektir. Kefur da nimetleri inkar eden, yani nimetlerin üstünü kapatıyor. Ay bu Cenab-Allah ne diyor? Ve intağdu nimet Allahı, la tuhçuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız mümkün değil. Onları gruplandırarak dahi sayamazsınız. Gruplandırarak dahi sayamazsınız. Onun için her halükarda bildiğimiz ve bilmediğimiz nimetler için Cenab-ı Allah'a şükretmeyi hiç ihmal etmeyeceğiz. Bazen özel bir hal olur, ondan dolayı Allah'a şükrederiz. Mesela hastayken iyileşiriz. O hastalık ile iyileşme arasındaki farkı çok rahat görürüz. Özel olarak bundan dolayı şükretmesini bilmemiz lazım. Hatırlamamız lazım. Bir de hatırımıza gelen ve gelmeyen üzerimizdeki nimetlerden ötürü Allah'a şükretmesini bilmek lazım. Baş parmağınızı oynatamayacağınız şekilde <gülüyor> diyelim ki bir yara oldu, Allah göstermesin, kesme oldu vesaire. Ah Baş parmak ne büyük nimetmiş diyoruz. Şehadet parmak ne büyük bir nimetmiş diyoruz. Ayağımın baş parmağını istediğim gibi ekleminde oynatmam ne büyük bir nimetmiş diyoruz. Anlıyoruz. Ama insanoğlu biraz daha aklını kullansa, sahip olduğu nimetler elinden gitmeden bu nimetlerin mümkün mertebe farkına varsa veya vardığı ve varamadığı bütün nimetler için şükrü elden bırakmasa daima karlı kalacaktır. Çünkü şükretmek nimetin daha da artmasına sebeptir. Onun için eskiler zaman zaman yeri geldikçe tekrarlamışızdır. Şöyle demişlerdir. Eşşükrü Kaydül mevcut ve saydül mefkud. Kaydül mevcut ve saydül mefkud. Yani <gülüyor> şükür sayesinde var olan nimetleri tıpkı uçan bir kuşun ayağına ağırlık bağlamak gibi veya bir yere gitmesi muhtemel olan diyelim ki bir atın ayağını bağlamanız gibi onu bağlamış olursunuz. Bir yere gitmez artık. Fakat bir şey daha yapıyor. Olmayanı da avlamanız imkanını veriyor. Kaydül mevcut, Mevcud olanı kayıtlıyorsun, bağlıyorsun. Saydül mefkud. Olmayanı da avlıyorsun. Şükür sayesinde. Bu budur. Oysa bir şey avlamaya kalkıştığınız zaman... Bir şeyler atmak zorundasınız. Değil mi? En basiti balık bile tutacaksınız, bir şeyler koyacaksınız. Onu elden çıkaracaksınız, gözden çıkaracaksınız. Şükür öyle değil. Şükür için ayrıca bir şey harcamaya gerek yok. Kalbinizde o minnet duygusunu Allah'a karşı hissetmeniz şükrün hakikatidir. Ne kadar güzel. Bunun farkına varıyorsunuz. Bu nimet çok büyük ya Rabbi diyorsunuz. Ben bu nimetin karşılığını, şükrünü ödeyemem. Onun için kalbim minnetle dolu sana ya Rabbi. Şükrün hakikati budur. Bunu fark edebilmektir. O nimetin senin için ne kadar önemli olduğunun farkına varmaktır. Cenab-ı Allah'ın üzerimizdeki nimetleri bu manada o kadar çok ki, bir lokmacık ekmeği alıp sindirmeden tutunuz. Zamanı ve vakti gelince onu uygun bir şekilde vücudun dışına atmaya varıncaya kadar. Nefes alıp vermekten ve rahat nefes alıp vermekten tutunuz. Elinizi kaldırıp koymaya hatta elinizle, parmağınızla başınızı kaşımaya varıncaya kadar. Bunların her biri başlı başına bir nimet. Hangi birisine şükredeceğiz? Onun için Cenab-ı Allah işimizi kolaylaştırmış. Elhamdülillahi Rabbil Alemin şükrün en faziletlisidir. En üstün zikir la ilahe illallah, en üstün şükür Elhamdülillahtır Hadis-i Şerif böyle diyor. Efdalu zikri la ilahe illallah ve efdalu duai elhamdülillah. Dua şükürdür zaten. Elhamdülillah. İşte zaten okuyoruz Fatiha'yı. İşte bilinçli okuyalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz zaman niçin bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin dememiz gerektiğini anlayalım, idrak edelim. Böylelikle çünkü nankörlüğün zıttı şükretmektir ki cenab Allah insan türünden bahsediyor. Şüphesiz insan türü pek çok nankördür diyor. Çünkü çoğunluk böyledir maalesef. Tahir boyunca böyle olmuştur. Şükredenler hiçbir dönemde çoğunluğu teşkil etmemişlerdir. Onun için cenab Allah şüphesiz insan pek nankördür buyuruyor. Çünkü kuraldır bu. hükm kül eksere tabidir. Bütün hakkındaki hüküm çoğunluğa bağlıdır. E, iki 3 kişi şükrediyor. Cenab-ı Allah zaten söylüyor bunu. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ Ve وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Kullarım arasından Çokça şükreden Pek Azdır Ne mutlu bu azınlık arasında yer alana e Her geçen gün Cenab-ı Allah Bu azınlığın En ilerilerinden Bizi kılsın inşallah Ne kadar şükretsek İnanın Allah'ın nimetlerine karşılık bir iş yapmış olmayız. Fakat yaptığımız aç şükür Cenab-ı Allah'ın lütuf ve ihsanıyla belki olması gerekenin yerini alır veya onu olması gereken şükür vazifesinin yerine getirilmesi manasına değerlendirebilir. Ve huve ala kulli şeyin kadisi. Evet. oldukça can alıcı bir ayet-i kerimeye kadar geldik. 67. ayet-i kerime. İnşallah önümüzdeki derste de buradan devam ederiz. Bugünkü dersimiz de buradan nihayet ermiş oluyor. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. Ayman in inşallah.